وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةً فَعُوا الْمُؤْمِنِينَ Bismillah, elhamdülillah وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ Güzel kardeşlerim şu insan kulağına girebilecek en yüce söz en bir kenara bırakılamaz söz şüphesiz Allah'ın sözüdür. Kur'an'ın ayetidir. O'nun peygamberinin bize ulaşan sözüdür. Mümin olarak biz Allah'ın sözünü ne kadar ciddiyetle dinleyebiliyorsak, onu uygulamak için ne kadar ciddi bir tavır gösterebiliyorsak, Müslümanlık iddiamız da o kadar ciddidir, gerçekçidir. Bu nedenle Allah'tan bir söz dinlerken, Kur'an ayeti dinlerken onca saygımızı, hürmetimizi ve teslimiyetimizi göstermek zorundayız. Söz, Allah'ın sözü ise ötesi yoktur. Ona itiraz yoktur. Hık, mık yoktur. Peki ya Rabbi, lebbeyk Allahümme lebbeyk demek vardır. Bakara suresinin 83. ayetinde Allahu Teala kullarına güzel söz kullanmalarını emretmektedir. Buyuruyor ki: "Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulû lin-nâsi husnâ." Sadakallahu'l-azim. İnsanlara güzel söz söyleyin. Ayetin meali böyle. İnsanlara güzel söz söyleyin. Ey müminler namaz kılın buyuran Allah. Ey müminler insanlara güzel söz söyleyin buyuruyor. Güzel söz söyleyin. Bu güzel söz yani Allah'ın razı olacağı ve kulak tırmalamayan söz demektir. Güzel sözde iki ölçü var. Bir, Allah'ın rızası dışında değil, caiz bir söz. İki, kulak tırmalamıyor. Tatlı, nazik, narin, ince tarz olarak böyle konuşun Allah buyuruyor. Bu ayetin başı var, devamı var. Bu bölümünü sadece aldık. Ayet. Yahudilere ait bir kıssayı anlatırken geçmekten veya Hristiyanlar buna muhatap olmakta ama Kur'an Müslümanın Kur'anı. Yahudi, onunla ilgili bir ayet de olsa Kur'an'a muhatap değil. Ki. İlgilenmiyor ki, ilgilenmez ki. Kardeşlerim, çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki eğer Allah Celle Celaluhu Kur'an'ında şöyle yapın diye bir emir buyurdu ise kıyamet günü kulunun amellerini teraziye koyarken o şöyle yapın buyurduğu her ne varsa onu tartacak demektir. Aksini de tartacak demek. Bu ayet vekullin nas insanlara tatlı konuşun güzel söz söyleyin buyuran Allah her güzel sözü tartacak demektir. Güzel olmayan her sözü de soracak demektir. Bunun için Kur'an lakap takmayın kimseye buyuruyor. Bunun için Kur'an birbirinizle eğlenceli ifadeler kullanmayın. Müslüman sözüyle, tavırlarıyla nazik, narin insandır. Olmak zorundadır. Bu bir fantazi değildir. Lüks değildir. Böyle istiyor Allah. Tesettürlü bulunun buyurduğu gibi nazik konuşunda buyuruyor. Kabalık Müslümanca değildir. Ne yumruk vurmak, ne yumruk gibi söz kullanmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde yani Müslümanlık anlayışımızda yoktur. Özellikle insanın ebeveyniyle olan ilişkileri anne yani anne ve baba ile olan ilişkileri, konuşmaları kesinlikle bu ayetin içeriğine dahildir. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا İnsanlarla güzel söz söyleyip konuşun. Eğer insanlar içinde ana ve babadan daha üstün bir kimse yoksa velev kafir olsalar bile onlar evlat müslüman olsa insan olarak onlardan daha üstün bir kimse yok. O zaman insanlarla وَقُولُوا لِلنَّاسِ insanlarla buyururken Allah, ilk insan bizi insan olarak dünyaya getiren ana babamızdır. Dolayısıyla bu söz hemen anne baba için geçerlidir. Karı ve koca yani eşler arasında geçerlidir. Anne babanın örnek olması ve kendisine gösterilecek tavrın örneğini, eğitimini vermesi bakımından evlatlara karşı geçerlidir. Ve aynı şekilde sokaktaki arkadaşımız ticaretteki ortağımız okuldaki arkadaşımız hısımlarımız, yakınlarımız kavga ederken bile bizi nazik konuşan insan görmek zorundadırlar bakkululin nasi hosnen insanlara güzel konuşun tatlı konuşun sözleriniz tatlı olsun Allah'ın emridir burada kardeşlerim Sadece Allah'ın emrini yerine getiriyor olsak bu ayeti uygulamak için yeterli. Ama bizim tatlı sözlü olmamız, güzel konuşmamız, canımızın güvenliği, malımızın güvenliği, emeğimizin boşa gitmemesi, vaktimizin boşa gitmemesi anlamına da gelmektedir aynı zamanda. Burada kardeşlerim, kim hangi dili konuşuyorsa, Türkçe konuşan Türkçe, Arapça konuşan Arapça, Fransızca konuşan Fransızca, Farsça konuşan Farsça, Kürtçe konuşan Kürtçe, Azerice konuşan Azerice muhakkak o dilin gramerine uymak, o dilin en edebi kelimelerini bilmek zorundadır. Türkçe ibadet dili değildir. Bir Müslüman da asla ırkçı olamaz. Ama Türkçe konuşacak birisi, Türkçeyi en sade, en anlaşılır, gramerine en uygun dille konuşmak zorundadır. Öbür türlü Allah'ın güzel konuşun emri yerine gelmez. Güzel konuşun, ya yakın demek değil, emirin kıvırın, dudak bükün demek değildir. Seçtiğiniz kelimelerden uslubunuza kadar her şey güzel olsun demektir. Ve unutmayalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tatlı söz sadakadır buyur muydu? Demek ki ne kadar güzel Türkçe ile veya İngilizce ile karşındakine konuşursan sadakanın kıymeti de o kadar yükselecek. Çok net bir şekilde bunu anlayabiliriz güzel söz, tatlı söz, sadaka ise bir uygun olduğunda, sözcüğü kapasiteli sözcük, edebi sözcük olduğunda daha çok tesir edecek. Daha çok tesir edince sadakanın değeri de daha yükselecek demektir. Allah'a davet eden, hocalık yapanlar bu ayete muhataptırlar. Bu ayeti unutamazlar. Çocuk eğitimi yapanlar, anneler, babalar, öğretmenler, bu ayeti muhataptırlar. Aynı şekilde küsleri barıştırmaya, aile huzuru sağlamaya çalışanlar bu ayete muhataptırlar. Aynı şekilde sokakta bir insana nasılsınız diyenler, güzel konuşun, tatlı konuşun insanlarla ayetine muhataptırlar. Bir bey efendilik değil yaptığımız kulluk. وَسَلَّ اللّٰهُ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِيَ جُنْعِينَ وَالْحَمْدُ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَيُمْ اَذَكِّرْ